Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. <coughs> wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil-huda, wedin, il-hakk, li zharahu, għal-addin, kulli. Bakjafavillahi, xeħi da. Baba, te għallakar dixterib. Għal-jekkib salam. Bildini zgivi. Salam, għal-jekkib salam. għal salam. haftadr Müminin akidesindeki meleklerin konumunu işliyoruz. Bu üçüncü haftamız. Yine aynı konu üzerinde duracağız. Bundan önceki derslerimizde meleklerden bazılarını, görevlerini işlemiştik. Bugünkü işleyeceğimiz meleklerden Benim aldığım sıraya göre ders sırasında 7. sırada Münker ve Nekir. Münker ve Nekir melekleri kardeşlerim. Bunların ismi aynen bu şekilde Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in lisanı üzere tesmiye edilmekte. İmam Müslimin sahihinde rivayet ettiği İmam Buhari'de de var hadis ancak İmam Müslim'inde biraz daha konuya meleklerin isminin tesmiyesi ile ilgili açıklık getirdiği için o rivayete eğiniyoruz. Allah azze ve celle'nin İbrahim suresinde "Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm" Juszebbitullah l-edin menu bil-kaulitsa bite fil-ħajat id fil-khira. Vajudillullah uza l-imine, vajafqa l-uma jesha, ajatinin, kerime, Allah iman eden kimseleri sarsılmayan sabit bir söz üzere Dünya hayatında da, ahiret hayatında da sabit kılar. Allah zalimleri ise saptırır, Allah dilediğini yapar buyurmaktadır. Ayetin birinci kısmında Allah iman eden kimseleri, dünya hayatında da, ahiret hayatında da sabit, sarsılmaz bir söz üzere, sabit kılar ifadesi, müminleri dünya hayatında da tevhid üzere sabit kılar, iman üzere sabit kılar, İslam üzere sabit kılar, ahiret hayatında da hakeza iman edenleri, tevhid üzere, iman üzere, İslam üzere sabit kılar. Ayeti, kardeşlerim, ahiretin, Ahiret yurdunun hayatının ilk durağı mezar. Orada da orada da Allahu Teala iman eden kimseleri bu hak söz üzere sabit kılar. Yani oraya girdiklerinde sorguya çekildiklerinde, hesaba çekildiklerinde onları bu tevhid üzere, sabit kelime üzere, sarsılmaz kelime üzere sebat ettirir, onların ayaklarını ve dillerini kaydırmaz. Ayet-i Kerime bize bunu anlatıyor. Yani kişi mezara girdiğinde, hadiste geldiği gibi, geçen hafta onun bir kısmına değinmiştim ben, Kişiri, kişi ehli ve arkadaşları tarafından mezara defnedildiği zaman, Definişi bitip de oradan ayrıldıklarında oraya defnedilen kimse insanların oradan ayrıldığında ayak seslerini işitir. Ancak bu işitme mahdut bir işitme. Sadece o kısmı işitir. Ondan sonra bu dünya ile alakası kesilir. Sonra Münker ve nekir konumuzun Üzerinde durduğu bu iki önemli melaike ona gelir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onu i̇mam Tirmizi'nin süneninde bize tavsif ediyor. Uzun bir hadis. İsterseniz o hadisi okuyayım size ondan sonra konuyu izah etmeye çalışayım. Ölen kimse kabre defnedildiği vakit ona yüzleri simsiyah, gözleri masmavi insan onların yüzüne baktığı zaman içi korku kaplar. Dehşet dehşete kapılır. Bu iki melek gelir onu mezarında oturturlar. Ve ona ona üç tane Hadisler çerçevesinde üç tane soru sorarlar. Bu sorunun bir dördüncüsü zikredilmiyor kardeşlerim. Bütün hadislerde gelen üç tane soru. Birincisi Mer rabuke, Rabbin kim? Vama dinu ke, dinin nedir? Vama vamaza tequlil hazar rjul. Biz onu Nebi'in kimdir diye tercüme ediyoruz. Bu adam hakkında ne diyorsun? Bu iki melek bu iki melek kardeşlerin kabire kişi defnedildiğinde ister mümin olsun ister mümin olmasın ister muvahhid olsun ister müşrik olsun ister salih olsun ister fasık olsun Hepsine bu soru soruluyor kardeşlerim. En muttaki insan bilene bu soruyla karşılaşıyor. Hadis i̇mam Tirmizi'deki hadis. Kardeşlerim. Kitabul Cenayiz'de geçiyor hadis. Devam ediyor. Bu iki melek ona Rabbim kim diye sorar. Kul. Kul, mümin ve salih kimse ise Rabbim Allah dinin nedir sorusuna dinim İslam. Bu insan hakkında ne diyorsan o insan mı? O insan hakkında şunu diyorum. O Allah'ın kulu ve Rasulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan gayrı ilah yoktur ve Muhammed onun kuludur ve Rasulüdür diye cevap veriyor. Onlar kula biz senin bu şekilde cevap vereceğini zaten biliyorduk. Onun kabrini gözünün alabildiği şekilde genişletilir ve ora nurlandırılır. Sonra ona yat. Diyor ki bırakın ehlime gideyim. Bu hadiste de aynı şekilde geliyor. Burak'ın beni ehlime gideyim onlara bu müjdeyi vereyim. Yani benim birinci imtihanı geçtiğimi onlar bilsinler. Yat. Aynen aynen sabaha erdiğinde sevgilisinin kendisini en güzel ifadelerle kaldırdığı bir damat gibi uyu. Öyle bir uyu ki, öyle bir yatışla yat ki sabaha erdiğinde sevgilisinin kendisini en latif ifadelerle kaldırdığı gibi kıyamet günü kalkacaksın. Subhanallah. Düşünün bir kere bir insan evlendiğinde ve çok severek, içi atarak, beğenerek, hoşlandığı bir bayanla evlendiğinde veya bir bayanın erkekle evlendiğinde, Nasıl bir gece ile geceler. O ne kadar mutludur. Bir de karşı taraf kendisinin arzu ve isteklerine icabet ettiğinde. Nasıl bir mutmain bir hal ile nasıl haz duymuş bir nefis ile o geceler. İşte bu şekilde geceleyeceksin ta ki kıyamet günü oluncaya kadar. Derler ve giderler diyor. O bu şekilde yatar. İmansız kafir kimseye gelince ona da üç soruyu tekrar ederler. Bu melekler gelirler ona da aynı soruları sorarlar. Rabbin kimdir, dinin nedir ve bu insan hakkında ne diyorsun? Hiçbirine cevap veremez. Her ne şey her soru Kendisine sorulduğunda bilmiyorum diye cevap verir. Senin bu şekilde bilmiyor olduğunu zaten biz biliyorduk derler. Zaten biz biliyorduk derler. Sonra seni en kötü bir duruma getirecek kimsenin yatışıyla yat. Ta ki bu hal üzere kıyamete kadar ereceksin derler. Münafığa da buna benzer bir şey söylerler. Şeklinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu meleklerin sorularını bize bu şekilde ulaştırıyor. Değerli kardeşlerim, geçen haftada biraz değinmiştik. Şimdi kabir hayatı, berzah hayatı, değerli kardeşlerim, bizim Yaşamımız bölüm bölüm. Bizim dünya hayatına gelmezden önce bir yaşamımız var Ruhla, ruhlar halindeyken. Ruhlar alemindeyken bir yaşamımız var. Keyfiyetini bilmiyoruz, nasıllığını bilmiyoruz. Öyle bir yaşam geçirdik. Hala dünyaya gelecek insanların gelmeyip de gelecek insanların O hayatı devam ediyor. O ruh halindeki yaşamı, hayatı devam ediyor. Haberimiz var mı onlar nasıl bir yaşam ile yaşıyorlar? Ama yaşıyorlar onlar şu anda. Ruh olarak devam ediyor onların hayatı. Sonra dünya hayatı, ruh hayatından sonra bir ana karnındaki hayatımız var. O kısa bir süre ama dünya hayatı da kısa bir süre biliyor musunuz? ahiret hayatına göre dünya hayatı kardeşlerim dünya hayatı bir gün veya bir günün belirli bir saati Kur'an-ı Kerim'de ashabı kef anlatılıyor ashabı kef anlatılıyor onların o mağaradaki uyuma süreçleri var ya Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre 309 sene. O uykudan uyandıklarında kendilerini aç hissediyorlar. Oysa ki kendilerine göre o uyku Allah'ın 309 sene diye isimlendirdiği o yatış süresi kendilerine göre bir gün bir günün bir bölümü kadar. Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre onların lisanı üzere, onların ifadeleri üzere. Birbirlerine uyandıklarında kem lebistum, ne kadar bu uykuda kaldınız? Kâlu lebisnâ yevmen ev bâde diyorlar ki biz bu uykuda bir gün, en uzun olsa bir gün yahut bir günün belirli bir bölümü kadar kaldık. Allahu Teala ise onların gerçekte orada uykuda 309 sene kaldığını haber veriyor. Dünya hayatı bu kardeşlerim ahirete göre. O Allahu Teala dünya hayatı ile ahiret hayatının bir ölçüsünü sunuyor bu, bu, bu ayette bize. Yani dünya hayatı o kadar basit, kısa ki ahirete nispeten, Öbür tarafa vardığımızda dünya hayatında ne kadar kaldınız diye sorduklarında vereceğimiz cevap 3 aşağı beş yukarı bu. Ahirete intikalde bize sorulsa dünya hayatında ne kadar kaldınız? Bir gün veya bir günün bir bölümü kadar. En akıllımız belki o gün diyecek ki bir saat kaldık diyecek. Daha fazla kalmalı. Buna benzer bir ayet kerime var onun için. Oysa ki insanlar 309 sene kalmıştı bir gün diyorlar. Veya bir günün bir belimi kadar kaldık diyorlar. Bizim hayatımız ne kadar? Anne karnındaki hayatımız çok kısa. Bu dünya hayatımız da çok kısa. Anne karnındaki hayatımızı biliyor muyuz? Biz ne yapıyorduk orada? Bir yaşam içerisindeydik. Bilmiyor. İşte bunlar ahiret hayatı, berzah hayatı, kabir hayatı için bir ölçü nasıl bir anne karnındaki hayatımızı bilmiyor isek berzah hayatına da iman etmemiz gerekiyor bilmiyoruz. Akılla anlaşılacak bir şey değil bu. Tasdikle kabul edilecek bir şey. Çünkü akıl ona güç yetirmiyor bazı şeylere. Evet, Müslüman'ın akidesinden olan kabirde kendisini <gülüyor> sorguya çekecek, hesaba çekecek iki tane melek var. Hadiste geldiği gibi yüzleri simsiyah, gözleri masmavi suretleri ise çok korkunç. Kimin için ama biliyor musunuz bu? İmansızlar için, iman edenler için değil. Çünkü melekler, Melekler kardeşlerim iman edenlere biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız diyor Kur'an-ı Kerim. Yani onların, meleklerin dünya hayatında da ahiret hayatında da müminlerin dostları olduğunu söylüyor Kur'an. Melekler kardeşlerim müminlerin dünya hayatında da ahiret hayatında da dostları Onlar da bizim dostlarımız. Mümker ve nekir de bizim dostumuz. Yeter ki biz iman üzere sebat edelim. Rabbimiz Azze ve Celle'ye en güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla tevessül ediyoruz ve dua ediyoruz. Bizi şu kavli sabit üzere sebat ettirsin. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da. Allahu Teala'nın bu vaadi, ayet Allahu Teala'nın vaadi ne diyor? Yusabitulahu lladina amenu bilqawli <Sessizlik> fil dunya Allah iman eden kimseleri sarsılmaz sabit söz üzere dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit kılar. Onların ayaklarını kaydırmaz. Allah azze ve celle bizi iman edenler hak ile iman edenlerden etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Çünkü bununla karşılaşacağız. Bundan kurtuluş yok. Değerli kardeşlerim, meleklerden bir başka nevi var, çeşit var. Onlar da cennet ve cennet ehliyle görevli. Bunlara muvekkel melekler. Cennete ve cennet ehline birlikte olmaya görevlendirilmiş muvakkel melekler var. Bunların başı kardeşlerim Rıdvan. Cennette görevli meleklerin başı Rıdvan. Allah'ın salatı ve selamı ona olsun. <gülüyor> Bu husustaki ayetler ben size inşallah duyuracağım. وَثِيقَ Rabbahum اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّا اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Allah'a karşı muttaki olan kimseler cennette, cennete, gruplar halinde gönderilirler. Grup grup cennete bunlar gönderilirler. Oraya girdirilirler. Nihayet bu insanlar, bu muttakiler cennete geldikleri vakit Oranın kapıları onlar için açılır. Ve cennetin görevlileri onlara size selam olsun. Ne hoşsunuz. Ebedi kalmak üzere oraya girin. Bunların demiştim ya biraz önce. Melekler kardeşim A'dan Z'ye müminlerin dostu velileri, sevgilileri. Allah'a hakkıyla kulluk etmiş, ona karşı takvalı insanlar cennete gönderiliyor, gruplar halinde. Oraya vardığı zaman oranın kapıları açılıyor ve oranın sorumlu görevlileri ne ile karşılıyor bizi biliyor musun? Allah'ın selamı ile. Bizi Allah'ın selamı ile karşılıyor. Selamun aleyküm Allah'ın selamı size olsun. Tıptım, ne hoşsunuz. Yani ne kadar güzelsiniz, ne iyisiniz. Orada ebedi kalmak üzere oraya girin. Orada ebedi kalmak üzere oraya girin. Fethulüha <gülüyor> halidin. Ebedi kalmak üzere oraya girin. Bizden kim böyle bir karşılama ile karşılanmayı istemez? Ben istemiyorum diyen bir baba yiğit var mı içinizde? Burada baba yiğitlik olmaz da. Ben böyle bir karşılanmayla karşılanmak istemiyorum diyen var mı içinizde? Öyleyse iman edip salih amel gerekiyor. Allah'a karşı muttaki olmak gerekiyor. Onların Allah Azze ve Celle'nin haramlarından sakınmak gerekiyor. Muttakiler ki. Ayetin başında muttakiler cennete sevk edilirler. Ayetin Ellezînettegav rabbehüm Rablarına karşı muttaki olanlar, muttaki kimseler cennete sevk edilir. Muttaki kim biliyor musunuz kardeşim? Kur'an-ı Kerim'de birçok tarifi var muttakinin. Muttaqi'nin Kur'an-ı Kerim'de birçok tarifi var. Birincisi Bakara suresinin ilk ayetleri. Birincisi Bakara suresinin ilk ayeti. Alif Lam Mim Zalik al Kitab la Raybefi Hudilil Bu kitap Muttaqi'leri için yol göstericidir, hidayettir. Kimdir muttakiler? Ellezine yu'minun bil gayb. Onlar gayba iman ederler. İmanın kardeşlerim, imanın birinci vasfı, niteliği gayba iman ediyor olması. Allahu Teala'ya iman ediyoruz. Kitabına iman ediyoruz. Kitaplarına iman ediyoruz gayb Kitaba iman, Kur'an'a iman gayip değil elimizin altında görüyoruz, okuyoruz ve anlıyoruz elhamdülillah. Fakat kitaplara imanımız ki Allahu Teala onları da istiyor bizden. Onlar bizim için gayb. Var mı iman etmeyen? İmanın ilk şerhi şartı, şartı gayba iman dedik. Bak bu ayetten hareketle söyledik. Ellezine yu'minun bil gayb Onlar gayba iman ederler, muttakiler. Ve yuqimunus ve mimma İmandan sonra hemen salat. Ondan sonra zekat. Hatta daha geniş bir mefhumu olan, daha geniş bir infakı gerektiren, yani vermeyi gerektiren, tasattuku gerektiren bir infak. Yöminuna bil gayb ve yokimuna <gülüyor> salata ve mimma razaknahum yunfikun Namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimizden infak ederler. Sonra velzinin yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik Sana indirdiğimize de biraz önce söyledim. Sana indirdiğimize de iman ederler ve senden öncekilere indirilene de iman ederler. Yani Kitaba da kitaplara da iman ederler. Kitapları gayip. Kitap ise elimizin elimizin üzerinde, gözümüzün önünde, başımızın üzerinde okuduğumuz, anladığımız kitaba iman ediyoruz. Ama öbür kitaplara da iman etmemizi istiyor Rabbimiz. İşte bu gayip. Müminlerin ilk sıfatı gayip. <gülüyor> Müminlerin ilk sıfatı gayip kardeşlerim. Dolayısıyla Bu ayeti kerimeler bize muttakileri anlatıyor. Muttakiler kim demişti? Çünkü muttakiler, muttakiler cennete sevk edilirler, sevk. Ayet öyle diyor. Ve oraya vardıkları zaman, yani cennetin kapısına ulaştıkları zaman, cennetin kapıları kendileri için açılır. Şöyle bir sahneyi göz, gözünüzün önüne getirin hasenatımız seyyiatımız terazide tartılmış. Tartılmış. Farz edelim ki bizler muttakileriz. İnşallah Allahu Teala bizleri muttaki eder. Varmışız. Defterimizi sağ tarafından, sağ tarafımızdan almışız. Demiş ki bize şu yolu takip edin cennete varırsınız. Varmışız oraya. Grup grup, hesapları görülen insanlar, muttakiler grup grup gönderiliyorlar. Varıyoruz oraya, varıyoruz oraya, cennetin kapıları bizim için açılıyor. Ve ne deniyor bize biliyor musunuz? Selamun aleyküm tıktım. Size selam olsun, ne hoşsunuz. Fethuluhâ <gülüyor> halidîn. <gülüyor> Hiç çıkmamak üzere, ebedi kalmak üzere girin. Ama öyle kolay değil burada anlatıldığı gibi. Iş. Bu dünyada, bu dünyada Allahu Teala bizi kullukla imtihan ediyor. Bu kulluğu geçmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kişi kafir olsun, mümin olsun, salih olsun, fasık olsun, zalim olsun, münafık olsun. Bütün insan türlerini gözünüzün önüne getirin. Herkese ihtiyar veriyor, seçme hakkı. Bunu hayra kullananlara Allahu Teala onu hayırda kullanmaya yardım ediyor. Bu ihtiyarı şerde kullananları ise Onları şerri kullanması için yardım etmiyor. Kendi hallerine terk ediyor. Onları kendi nefislerine bırakıyor. Zorlamıyor onları kötülükte. Ama hayırı isteyenlere muvaffakiyet veriyor. Onlara yolu açıyor. Öyleyse biz ne yapalım? Ne yapmamız gerekir? Mutlaka hayır tarafını seçmemiz gerekiyor. Yani bize, bize, Şu çizdiğim potre çerçevesinde selamun aleykum tıptım de, denmesini istiyorsak mutlaka hayır tarafını seçeceğiz, azimet göstereceğiz, Allahu Teala yollarını açacaktır. O yolu bize kolaylaştıracaktır. Çünkü kendisi vaat ediyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim için mücadele eden, gayret eden, sayı gayrette bulunanlara elbette ki yollarımızı açacağız. Onları hayra ulaştıracağız. Allah'ın vaadi bu. Yalnız biz hayır tarafını seçmemiz lazım. İyi tarafı seçmemiz lazım. İslam tarafını seçmemiz lazım kardeşlerim. Bunun için hayır üzere sabretmemiz gerekiyor. İslam üzere sabretmemiz gerekiyor. İman üzere sabretmemiz gerekiyor. Salih ameller üzere sabretmemiz gerekiyor. Günahları terk etme üzere sabretmemiz gerekiyor. Kötülüklere bulaşmama üzere sabretmemiz gerekiyor. Sabredenlere ise müjde geliyor, bakın. وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اِبْتِقَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Mimmar, rozaknahum, surram, wa alanjeten, vajedra, una bil-hasenet is sejjete, ula ikelehum, ulukbettar. Subhanala. Jennet, tu adnin jedkulunaha, uman, salaha min aba ihim, ve ezwadihim, ve zurijatihim, walmela iket, ujedkuluna, aleihim min kullibab, salamun aleikum bima, sabartum fenime, ukbettar. Allah'ın rızasını Allah'ın vecihini isteyerek Allah'ın rızasını isteyerek sabreden kimseler yok mu? Ve namazı kılan kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık olarak infak edenler kötülükleri iyilikle def edenler uzaklaştıranlar. İşte Ahibet onlar için, cennet yurdu onlar için, işte cennet yurdu onlar için, öyle cennetler ki adın cennetleri. Oraya onlar girerler, babaları girer, eşleri girer, çocukları girer, melaike de onların yanına gelirler. Her kapıdan girerek selamun aleykum bima sabartum sabretmenize karşı size selam olsun selamet olsun fenime ugbeddar <gülüyor> cennet yurdu ne kadar güzel bakın neler zikretti burada ayet bedava olmadığını bu işin Allah'ın cenneti bedava değil cehennemi de bedava değil işin garip tarafı insan eliyle oruyu kazanmak için bir şeyler sarf ediyor Hem ömründen hem malından. Allahu Ekber. Zalim nefsimizin böyle yakasını toplayıp ya ben ömrümü tüketiyorum, malımı harcıyorum, bu hususta insanlarla kötüleşiyorum. Neyi karşılığında? Cenneti alma karşılığında. Demeli kötülük olduğu zaman. Bir de ömür sermayesini, malını, malını Çocuklarını, eşini, etrafını, çevresini cenneti kazanma üzere sarf etmeli. وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اِبْتِقَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ Allah'ın rızası için yani Rablerinin rızası için sabredenler. Bir, namazı kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli açık olarak verenler kötülükleri iyilikle defedenler, edenler, savuşturanlar, işte cennet yurdu onlar içindir. Cennet yurdu işte onlar için. Öyle bir cennet ki, ismini de söylüyor. adın cennetleri. Kendiler oraya girerler ve babalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden, çocuklarından salih kimseler de oraya girerler. Burada Allahu Teala bu insan babalarını, çocuklarını, eşlerini alır cennete sokar değil. Böyle bir imkan yok. Bunlardan salih olanlar da onlarla beraber girer. Kayıt var burada ayet-i kerimede. Yani bunlar girer. Biraz önce sıfatlarını, ibadet niteliklerini zikrettiği kimseler Rablerinin rızası için sabredenler, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık dağıtanlar, infak edenler, kötülükleri iyilikle savuşturanlar, işte bunlar içindir cennet yani akıbet, sonuç bunlar için. Bunlarla beraber eğer salih kimselerse babaları da, eşleri de, çocukları da girer aynı yere, değilse değil. Sonra melekler kendilerine yanlarına gelirler, ziyaret ederler, üzerlerine girer diyor. Yanlarına gelir, girer diyor ayeti kerime. Bakın vel malaikatu aleyhim. Melekler onların yanına girer. Min kulli evvab. her kapıdan. Ne kadar kapısı var cennetin biliyor musunuz? Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cennette 100 tane derece var. Her derecenin arası yerle gök arası kadar bir mesafe. 100 tane derece. Burada insanlar birbirlerine imrendiği gibi öbür tarafta da imrenecek. Bitmeyecek bu. Burada insanlar insanlar fakirler zenginlere imreniyor ya Fakirler zenginlere imreniyor ya, öbür tarafta da var bu imrenme. Ancak fakirliğe göre, zenginliğe göre değil, iman zenginliğine, iman fakirliğine göre imrenme. Salih amel zenginliğine, salih amel fakirliğine göre imrenme. Bitmiyor bu. Bu dünyada da böyle, öbür tarafta da böyle. Melekler kendilerinin yanına bütün kapılardan girerler. Selamun aleyküm bima sabertum. Sabrınıza karşı selamet sizin üzerinize olsun. Selam Allah'ın ismi, isimlerinden bir ismi. Bütün esenlik o isimden neş'et ediyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Melekler müminlerin yanına girdiğinde bütün esenlik sizin üzerinize olsun. Allah-u Teala bir ayeti kerimede müminler arasındaki kırgınlıktan dolayı kalplerindeki mümin kardeşine, Müslüman kardeşine olan içindeki sıkıntıyı Allah çekip alır diyor. Bunlar temizlenmeden girmek yok. فَن۪يمَ <gülüyor> اُكْبَتَّارِ Akıbet yurdu ne güzel, ne güzel. allah Teala'ya niyaz ediyoruz. Ona en güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla tevessül ediyoruz. Bizim günahlarımızı affetsin. Bizi bağışlasın ve bu ağzımızın tabirca ise argo tabirle ağzımızın suyunu akıtan bu cennetlere ehil kısın bizi. Amin. Değerli kardeşlerim, meleklerden bir tanesi yine görevli, önemli meleklerden bir tanesi Malik. Bu da cehennemin sorumlusu. Bunun da birçok yardımcısı var. Cehenneme müvekkel melek. Cehenneme giren insanlar bu melaikeye kardeşlerim nida ediyor. Bakın ayeti kerimeye. Zuhruf Suresi 77. ayeti kerime. Vena nadav ya malikul yakt aleyna rabbuk. Ala kithud. makithun. Cehennem Malik'e seslendi. Ey Malik, Rabb'ına Rabb'ına söyle bizi bitirsin, işimizi bitirsin, bizi yok etsin. Hayır in ekum siz kuşkusuz ki orada kalıcısınız. Hayır, ölmek yok. Bitti ölüm. Ölüm yok. Cennet ehli cennete girdiğinde, cehennem ehli cehenneme girdiğinde Allahu Teala Allahu Teala ölüm vakasını olayını bir koç haline getiriyor. Bir koç haline getiriyor. Ölümü öldürüyor orada. Onu boğazlattırıyor. Sonra nida ediyor. Ey cennet ahalisi, ebediliktir ölüm yok. Cehennem ahalisine de. Ey cehennem ahalisi, ebedilik vardır ölüm yok. Bir ayeti kerime, bir ayeti kerimede Allahu Teala ölüm diyor cehennem ahalisine, Her yönden akın eder ama onlar ölemez. Yani insanın ölmesi için ne kadar neden varsa, sebep varsa hepsi onun üzerinde tahakkuk ediyor ama ölmüyor. Bu nasıl bir acıdır? Nasıl bir azaptır bu? Nasıl bir azaptır bu? Allah'a sığınıyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Bu çok dehşet kardeşlerim cehennem ahalisinin hali. Hem de onlara bu acıları, hem bu acıları çekiyorlar, hem de bu acı acı katmerlensin diye cehennem ahalisinin hayatını onlara açıyor perdeyi, onların önündeki perdeyi cenneti seyrettiriyor. Cennet ahalisinin önündeki perdeyi açıyor, onlara da cehennem ahalisini seyrettiriyor. Cehennem ahalesi ne diyor biliyor musun? Bize diyor şu yediğiniz, içtiğinizden şey içtiğiniz şeylerden biraz verin. Onlar ne diyor? Allah bunları kafirlere haram kıldı diyor. Sizin yiyeceğiniz ve içeceğiniz bulunduğunuz yerde Hamim denen bir su var cehennemde kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in tasvirini dile getiriyorum. Hamim denen bir su var. Suyu içmek üzere yaklaştırdığında şu, etleri haşlanıyor ve dökülüyor kemikten. Bunu Kur'an anlatıyor, aynen anlatıyor. Yani oraya gidecekler, nereye gidecekler, neyle karşılaşacaklarsa harfiyle bilsinler istiyor bu dünyadayken. Allahu u Teala'dan daha adil hiçbir varlık olamaz. Burada anlatıyor bize ne ile karşılaşacağımızı. Şu su mecburen su içecek. Zakkum denen o yiyeceği yedi. Onun üzerine yutamıyor. Buraya takılıyor kalıyor. Onu yutması için suyu içiyor. Suyu yaklaştırdığında şu etler dökülüyor. Sonra tekrar tazeleniyor. Allah'ım sana iltica ediyoruz Rabbim. Bakın, Allahu utána, Teala o anlattığı sahneleri bize burada bir ayette nasıl açıklıyor, milyen szépséggel, milyen szépséggel, milyen szépséggel, milyen szépséggel, milyen Ey iman eden kimseler, kendilerinizi ve ailelerinizi ateşten sakın, koruyun, muhafaza edin, sakının, saklayın. Nasıl bir ateş vakudu henna su el Onun onun yakıtı insanlar ve taşlar. Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlar. A léha mela iketun, gulyazun, xidadun, lajasun, Allahama, amarahum, vagy a f'alvuna, amarahum. Onun, itseri sinde, ölegüreuli, melek, dervarki, csokk, sitetli, csokkhatú. Rablerininink kendisine emretti, sejlera asla, vagy asla, mochale fetett mezdar. Allahunk kendilerne, Orada görev olarak neyi emrettiyse harfiyen onu yerine getirir. Asla ve asla emre muhalefet etmezler. Ve yef'aluna ma'murun. Emrolunduklarını harfiyen yerine getirirler. Malik onların başı. Müslümanın akidesinde meleklerden bir tanesi Malik Cehennem'e muakkel. Geliyorlar, yalvarıyorlar, yakarıyorlar, rica ediyorlar. Ya Malik, söyle Rabbine artık bizi bitirsin. Yani tahammül kalmadı artık. Bizi yok etsin. İnnekum makithun. Kuşkusuz siz orada kalıcılarsınız. Çünkü Rabbinin ona emrettiği, Malik'e emrettiği, onlar orada kalıcı, bitici değil, tükenidici değil, sonu olmayan bir halde. Allah-u Teala ne diyor? Ey iman edenler! Kendinizi ve eşlerinizi, ailenizi, çocuklarınızı, akrabalarınızı, yakınlarınızı, ateşi, yakıtı, insan ve taş olan o ateşten koruyun. Sakının! Demiyor mu allah Teala? Uyarmıyor mu bizi? Uyarı yok mu bize? Ahirete imanla ilgili... Müslümanın akidesi nasıl olacak diye benim bir bundan sonraki derslerde hazırlığım var. Bu size şifa en söylediğim o ayetleri toplayacağım oraya. Cehennemle ilgili, cennetle ilgili daha tavsiyeli ayetleri size teker teker okuyacağım. Göreceksiniz o ayetlerin numarasını da vereceğim size. Gidip evinizde aynı ayetleri okuyasınız diye. Değerli kardeşlerim, müminin akidesinden olan müjdeleyici melekler var. Bugün biraz dersi uzatabilir miyim? Bugün meleklere iman kısmını bitireyim istiyorum da. Vaktiniz var mı? Müsait misiniz? Rahat mısınız? İsterseniz şu anda bitirebilirim. Bir iki tane daha konu kaldı. Tamam edip? Tamam. Müminleri müjdeleyici melekler var. Meleklerin... Bir kısmı da görevleri, müminleri müjdelemek. Onunla ilgili ayeti kerimeyi okuyacağım. İnnel lezîne gâlu rabbunallâh İnnel lezîne gâlu rabbunallâh Thümme istekâmû Tetenezzelü aleyhimül melâiketü Ellâ tekâfû ve lâ tahzenû Ve ebşirû bil cennetilletî kuntüm tu'adûn Nahnu evliyâukum fil hayâti d-dünyâ ve fil âkhire Velakum fiha ma tashtahi anfusukum velakum fiha ma tad'un nuzulan min qafurun rahid Okuduğum ayeti Kerime Fussilet 30 31. ayet. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra Dost doğru olan kimseler yok mu? Onların üzerine melekler iner. Sakın korkmayın, mahzun olmayın. Vaad olunduğunuz cennette müjdelenin derler. Biz sizin dünya hayatında da ahirette de dostlarınızız. Sizin için cennette canınızın çektiği her şey var. Sizin için orada vaad olunduğunuz her şey var. Kafur olan, Rahim olan Allah'tan bir konaklamadır bu. Bir misafirliktir. Bakın cennette nelerle müjdeleniyoruz biz. Bakın Allahu Teala bize sıf bu müjdeyi verecek melekler yaratmış. Rabbim Allah diyor. Sonra istikamet üzere oluyor. Dost doğru. Bu insanlara melekler iner diyor. Dünya hayatında da bizim dostumuz olan ahirette de dostumuz olan bu melekler bizi kardeşlerim bu gibi selamla selamlıyorlar. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın bir değerli hadisinde Seyyahun melekleri var. Yani gezici melekler, seyahat eden melekler. Bunların görevi ilim meclisleridir. Nerede Allah'ın dini öğretiliyor, talim ediliyorsa oraya giderler. Oraya iştirak ederler ve orayı bir rahmet kaplar diyor onların orada bulunduğu sırada Nerede Allahu Teala'nın kitabı öğretiliyorsa, nerede Allahu Teala'nın kitabının ahkamı anlatılıyorsa, nerede Allah'ın dini talim ediliyorsa oraları gezerler. Ve bunların oraya gelmesiyle oraya sekinet çöker. Değerli kardeşlerim, bu melekler olduğu gibi bu melekler olduğu gibi bu müjdeleyici melekler de var. Nasıl biz diğer meleklerin, zikir meclislerindeki, ilim meclislerindeki melekleri hissedemiyorsak, fark edemiyorsak, sadece ve sadece biz o ilim meclisinde anlatılandan bir haz duyuyorsak, içimiz, gönlümüz genişliyorsa bu sekinet sebebiyle. Diğer melekler de bizi müjdelediği zaman fark etmiyoruz. Aslında bizi müjdeliyorlar onlar dünya hayatında Onlar bizi dünya hayatında da müjdeliyorlar. Ama biz onların farkında değiliz. Allahu Teala'nın ayetini düşündüğümüz zaman innellezine kavlu rabbunallah sema istakamu Rabbimiz Allahdır deyip sonra istikamet üzer olan kimseler yok mu? Tetenezzelu aleyhimul melaikatu alla tahafu ve la tahsenu ve ebşiru bil cennetil lati kuntum tu'adun. Bu dünya hayatıyla ilgili bu ayet. Bakın, Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra istikamet üzere olan kimselerin üzerine melekler iner, derler ki korkmayın, mahsun olmayın, vaad olunduğunuz cennette de müjdelenin derler. Bu dünya hayatıyla cennete girmiş bir insan, cennete girdin müjdeler olsun denilmez. Sen şu hal üzereysen cennete gireceksin diye müjde olur. Ama biz bunu bilemiyoruz. Bu ümmetin salihleri var ya, bu ümmetin salihleri sahabeyi kastediyorum, tabiini kastediyorum, imamları kastediyorum. Onlar diyorlar ki yemeği yerken lokmanın boğazımızdan geçerken tesbihini işitiyorduk. Bedir Savaşı'nda melekler geldiğinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ya Eba Bekir, Ya Eba Bekir, Cebrail diyor, atının yularını tutmuş bir sürü melek de burada. Allahu Teala ne diyordu? Nişanlı bir melekle, bize, ben, üç bin melekle ben size yardım ettim diyordu. Onu görenler kimlerdi? Sadece resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı salihler fark edebilir, hissedebilir. Biz sizin dünya hayatında da ahiret hayatınızda hayatında da düz dostlarınız. Sizin için cennette canınızın çektiği her şey var. Sizin için cennette canınızın çektiği her şey var. Öyle şeyler ki kardeşlerim. Ne bir göz onu görmüştür o nimeti, ne bir kulak onu işitmiştir, ne de insanın hatırından geçmiştir. Secde suretini okuyun, şahidi orada. Şahidi orada, okuyun orada. Gece olduğunda yanlarını yataktan uzaklaştıranlar, Rableri için kıyam edenler, ruku edenler, secde edenler için, Öyle göz aydınlatıcı nimetler hazırlamışız ki onu ne bir göz görmüştür, ne bir kulak işitmiştir, ne de insan hatırından geçmiştir. İnsanın hayali bile ulaşmamıştır oraya. Oysa ki hayal, hayal aklın son sırrını, aklın kabul etmediği şeyleri de yapar, ulaşır hayal. O hayal bile ulaşmamıştır ona, nelerin hazırlandığına. Allah'ın azabı çok çetin, şerit. Allahu Teala'nın cenneti ise onu nitelemeye kelimeler yetişmiyor. Kifayet etmiyor. O kadar fevkalade. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de söyleniyor, anlatılıyor. Sonra diyor ki فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ e وَمَنْ Kim isterse mümin olsun, kim isterse kafir olsun. İnne a'atena nara. Kuşkusuz ki zalimler için biz ateş hazırladık. Muhayyir bırakıyor. Bunların hepsini anlatıyor. Gözünün önüne seriyor ve sen sen muhayyirsin ey kulum. Biz muhayyiriz. İnşallah hayrı çekmek seçeriz ve Rabbimiz bizim için muvaffaklar. Bizi de o o amel üzere muvaffakiyet verir. Muvaffaklar. Değerli kardeşlerim, bir tane meleklerden nevi kaldı. Onu da söyleyeceğim inşallah. Sizi biraz dersi uzattığım için sıkıntıya koymuş olabilir. Hakkınızı helal edin. Evet. Beni bağışlayın inşallah. Hamelü'l Arş Rahman'ın arşı var. Kur'an-ı Kerim'de altı yerde Rahman Arş'a istiva etti diyor. Bu arş, kardeşlerim Türkçesi bunun, Arapça arş kelimesinin Türkçe karşılığı taht. Padişahların, kralların, imparatorların tahtı var. Arş bu. Arş kelimesinin Türkçe karşılığı taht. Allah Azze ve Celle'nin tahtını Tahtını kardeşlerim sekiz tane meleğe taşıyor. Wa Rabbi kefwukhum yume idin Rabbi'nin arşını o gün sekiz tane melek üzerlerinde taşır. Sekiz tane melek taşıyor. Bu ayet bize kıyamet sahnesini anlatıyor kullar arasında hüküm verilmeyi. Ellezine yahmilun al arsha, ve hawlehu havlehu yusabbihunahu bihamdi rabbihim ve yu'minun bih. Ve ya ve ester firuna lillezine amanu rabbena vesita kulli şeyin rahmeten ve فَافِرْ Tabu تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَق۪يهِمْ اَزَابَ الْجَح۪يلِ Arşı taşıyan ve arşın etrafında olan o meleklerin hepsi Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Sonra iman eden kimselere istiğfar ederler iman eden kimselere istiğfar ederler. Derler ki Ey Rabbimiz! Sen ilim ve rahmet bakımından her şeyi hata ettin. Her şeyi kuşattın. Sana tövbe eden senin yoluna sülük edenleri bağışla, mağfiret et. Sana tövbe eden sana tövbe eden ve yoluna sülük edenlere Yani iman eden, salih amel işleyenlere sen bağışla onları mağfiret et. Ve onları cehennem azabından koru. Sekiz tane melek bu şekilde bizim için istiğfar ediyor. Ve o arşın etrafında ne kadar melek varsa sayılarını sadece ve sadece onların haligı biliyor. Biz bilmiyoruz. Onlar bizim için bunu, bu İstiğfada bulunuyor. Bunlar bizim dostumuz mu, düşmanımız mı? Melekler iman edenlerin dostu. İman edenlerin dostu. Onların tövbesini kabul et. Senin yoluna suluk edenler, senin yolunda yürüyenleri ise cahimin azabından koru diyorlar. Allahümme, amin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu Arşı taşıyan meleklerle ilgili bir hadis söylüyor Tirmizi'yi de. Bana o meleklerden bir tanesini size nitelemem için izin verildi. Şu kulak memesiyle şu omuzunun arası mesafe, şu omuzunun arası mesafe, 700 yıllık mesafe. Bir rivayette bu 700 yıllık kuş uçusuyla diye niteleniyor. Nasıl bir melek bu dersiniz? Nasıl büyüklüğü var bunun dersiniz? bir şey. bir İşin en önemli tarafı ne biliyor musunuz Müslümanlar? Bunlar bizim için istiğfar ediyor. Sübhanallah. Allah azze ve celle'ye ne kadar hamd etsek az. Allah azze ve celle'ye alnımızı secdeye koysak onun için hep tesbihde bulunsak, duada bulunsak, yakarmada bulunsak bize fazlından hiçbir şey diyemeyiz. Melekleri bizim için istiğfar ettiriyor, dua ettiriyor. Bir daha tekrar edeyim ayet-i kerimeyi. O kadar önemli ki. Ve estağfiru lilladine amenu İman eden kimselere bunlar istiğfar ederler ki sekiz tane arşı taşıyan melek ve o arşın etrafında sayılarını sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin bildiği o melekler iman eden kimselere istiğfar ediyor. Ne diyor Rabbim? Ne diyorlar? Rabbena vesite kulle şeyin rahmeten ve ilma ey Rabbimiz. Sen ilim ve rahmet olarak her şeyi ihata ettin. Her şeyi kapsadın. Fa fir tabu sana tövbe edenleri mağfiret et. Ve tabbu sana suluk edenler, yoluna uyanlara yani iman eden salih ameli işleyenlere mağfiret et. Ve azab al azabından da onları koru. Cehennemin azabından da onları koru. Allahumma amin. Kardeşlerim kusura bakmayın biraz uzattım dersi ama bugün meleklere imanla ilgili daha doğrusu Müslüman'ın melek akidesiyle ilgili kısmını bitirmek istedim. Hakkınızı helal edin. Bunlar bizim Müslümanlar olarak melekler hakkındaki akidemiz. Bundan sonra inşallah kitaplarla olan akidemizi göreceğiz. Müslüman'ın kitaplarla Kur'an-ı Kerim ve kitaplarla ilgili akidesini göreceğiz inşallah. Devam ederseniz, teşrif ederseniz sohbetleri dinlemeye faydalanırsınız inşallah. Allah razı olsun.